صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شافي عيوبنا محمد اللهم صل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله İnne şirkele zulmün azîm, sadakallâhul azîm ve belleghenâ Resûlühün nebiyyül kerîm. Çok aziz ve muhterem izleyenlerim, değerli dinleyenlerim, bu akşamki mevzumuz da şudur. İman nedir? Amel nedir? İman tecezzi kabul eder mi? Bölünmeyi kabul eder mi? İcmali iman, tafsili iman bu hususları arz etmeye çalışacağız inşallah. Okumuş olduğum ayeti Celile'de de Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu Lokman Aleyhisselam'dan hikayeten buyuruyor ki Ve izgâle Lokmanu libnihi Bir zaman Lokman Aleyhisselam oğluna dedi Ve huve ya'izuhu Vaaz eder olduğu halde, nasihat eder olduğu halde ne dedi? Ya Buneyye. Ey evladım. La tuşrik billah. Allah'a hiçbir şeye şirk koşma. İnne şirkelle zulmun azim. Zira şirk en büyük zulümdür. En büyük haksızlıktır. Burada... Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yapmış olduğu tavsiye emin niteliğindeki tavsiye bize birçok hakikati, iman hususunda birçok hakikati bildirmiş oluyor. Şöyle ki şirk en büyük zulümdür. Azim diyor çünkü. Zulüm Zulüm nedir? Haksızlıktır. Ahmed'in hakkini Ahmet'ten alıp Mehmed'e vermek zulumdur. Ama bu tabii şirkin yanında şirk kadar büyük zulüm değildir. Neden? Çünkü şirkte Ahmed'in hakkini Mehmed'e vermek değildir kainat Yaradan Allah'ın hakkını bir başkasına vermektir. O bir başkası ister taş olsun, ister ağaç olsun, ister affedersiniz inek olsun, ister güneş olsun, ister ateş olsun ki bunlara tapan, bunları ilah bilenler Geçmişte vardı, hala günümüzde bile vardır. İsterse bu kişi, yani Allah'ın hakkını Allah'tan alıp verileceği kişiyi isterse de insan olsun. Hatta normal, sıradan insan değil, isterse bu peygamber olsun. İsterse bu Cebrail olsun, Cibril olsun, ister Azrail olsun, kim olursa olsun Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına vermek şirk büyük zulümdür. Ne haddimize Allah'ın hakkını bir başkasına vereceğiz buna gücümüz yeter mi diye sormayın. Yani Allah'ın hakkını Allah'tan alıp kula vermek demek, böyle itikad etmek. Bu Allah'ın hakkıydı ama biz bunu Allah'ın elinden aldık, bu hakkı kendimize tanıdık dediğin zaman, yani mevlatal Hazretlerinin uluhiyetini elinden alamazsın da Allah'a olan inancını kaybetmiş olursun ve Cenab-ı Mevla'nın nazarında Firavunlara Ebu Cehillere arkadaş olursun maazallah Allah bu badireye düşmekten hepimizi muhafaza edesin evet şirk büyük zulümdür büyük haksızlıktır yaratma hakkı Allah'ındır onu Allah'ın elinden alıp insana veremez ama buna kalkışanlar yok niye yaratamıyor ki yaratsın yani Allah diyor ki ben yaratırım sen de de ki ben de yaratırım Yaratta görelim yani tekvin sifatında Cenab-ı Mevla'nın tekvin sifatında ona ne kendisini ne başkasını ortak koşan yoktur neden çünkü ne kadar zengin olursa olsun ne kadar varlıklı olursa olsun, ölüm saati geldiği zaman ölmemek için bütün dünyayı dolaşsa ölür. Bırakınız insan yaratmayı, yaratılmış olan insanı, eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var, midesi var, her ağzası mevcut olduğu halde bunun ölümünü geciktirme Cüretine bile sahip olamazsın. Onu bildiği için kimse buna teşebbüs etmiyor. Tabi diyor. Halik-i Zülcelal odur. Tehlik sıfatında onun benzeri yoktur. Hiç yoktur. Mesela Kur'an-ı Kerim'den buyuruyor ki inne fi halqi's semawati vel erd. Göklerin yaratılışında, yerlerin yaratılışında ve ihtilaf el leyli v en nahar gece ve gündüzün ihtilafında vel fi'l bahr denizde yürüyen gemide havada uçan uçakta evet neyle yürüyor bima yenfaun nas insanlara fayda temin etmek için daha ve ma enzelallahu min es-sema'i mim ma'in Cenab-ı Mevla'nın gökten indirdiği suda, suda indirip de fe ehya bihil erda ba'de mevtiha, Ölü olan toprağı ölümünden sonra onu ihya edip her türlü nebatat ve her türlü meyveleri ihya ediyordur. Ayrıca insanların yararına yaratmış olduğu hayvanları da ve besze min külli dâ her hayvanı o yer yüzüne yaydı Allah. Bunda da var ve tasrifir riyah rüzgarların esmesinde. Karadeniz'den Marmara'dan çıkan bulutları rüzgara yükleyip Erzurum'a, Konya'ya İç Anadolu'ya getirip orada yağmur haline getirmesinde Karadeniz'in suyunu yukarıya çıkarıp yağmur haline getirmek, su halinde bunu çıkarmak, yağmura yani su halinde akıtmak mümkün değil tabii. Ama Cenab-ı Evvel'in kudreti onu buharlaştırıyor. Ağırlığını sıfıra indirerek göğe çıkarıyor. Ama o sıfır ağırlıktaki bulutu sonra tonlarca ağırlığında olan suya dönüştürüp onu da bir yerden değil, süzgeçten akar gibi her tarafa, ihtiyaç olan yerlere, muhtaç olan insanlara, bu insanlar mümin olur, efendim, kafir olur fark etmez. Cenab-ı Allah, dünya adaletini mümin ve kafir diye kimseyi ayırmaz. Hepsine verir. Bütün bunlar da vardır. وَالسَّحَابِ الْمُسَّحْقَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ işte yer ile gök arasında emre amade olan Allah'ın emrine amade olan bulutlarda vardır. Ne var? Le-ayatin. Elbette bir ayat vardır. Mucizedir bu. Kim için ama? لِكَوْمِنْ يَعْقِلُونَ Akıl sahibi olanlar için. Şimdi akıl sahibi deyince insanlar akıl sahibidir tabi. Ben akılsızım diye kendini kurtaramaz. Evet. Şimdi burada le ayatin diyor. Bu hangi ayattır? Kur'an ayeti değil bu. Ayati tekviniye bu. Cenab-ı Mevla'nın yaratması. Tekvin menşe'i tekvin olan tehlik sıfatının tecellisidir bu. Cenab-ı Mevla'da tehlik sıfatı var. İhya ve imate sıfatı var. Terzik sıfatı var. Bunlarla evet, ihya ediyor, öldürüyor, diriltiyor. Ondan sonra ne yapıyor? Rizik veriyor, yaratıyor. Şimdi ter efendim tekvil sıfatında Cenab-ı Mevla'yı tanımayan pek yok. Çünkü o Mekke müşriklerine sorulduğu zaman bile o tekvini sıfatların, e, sıfatın Allah'a ait olduğunu e, söylüyorlar ve o hususta Allah'a şirk koşmuyorlardı. Es-Saz ve kul men yerzukukum mines semâ vel-art Habibim de ki onlara göklerden yağmurları yağdırmak suretiyle yerden nebatat bittirmek suretiyle sizi kim riziklandırıyor. Emmen sema avel Esar İşitme kuvvetini görme kuvvetini kim veriyor. Yani kulaklara ve gözlere. Duyma ve görmelere kim maliktir habibim? Onu da sor kime soracak Mekke müşriklerine? Evet. Emmen yamliku's sem'a vel absar. Gözlere görme, kulaklara duyma. Evet. Ve ölüyü kim diriltiyor? Ölüden diriyi ve men yukhricul hayye minel meyyiti ve yukhricul meyyite minel hayy. Yani ölüden diriyi Biz ölüydük. Allah bizi diri yaptı, diriltti. Evet, diriden de ölü mesabesindeki efendim Hujriyi kim çıkarıyor? Bunu da sor onlara. Evet. Burada siyasi gelmişken bir şey arz edeyim. Daha esas mevzumuza girmedik de. Şimdi insan diyor ki ben öldükten sonra nasıl dirilirim? Toprak olacağım. Çamura karışacağım böyle bir şekilde yani çamurla mezci olmuş olan bir varlık dirilir. Bakıyor mezarda, açtığı zaman da toprağa karışmış ceset ve kemikleri görüyor. Aynı suali Ebu Cehil peygamberimize sordu. Ufanmış bir, bir kemik, eski bir kemik aldı eline. Peygamberimize yanında böyle ufalayarak ona sordu. Dedi ki: "Kale men yuhyil azam ve remim." O ufanmış, un haline gelmiş olan kemikleri kim diriltebilir ki? Demek ki onlar da yaratanın Allah olduğunu biliyorlardı ama bazı Badel mevte'' inanmıyorlardı. Nedir? Biraz sonra açıklayacağız. İman bir bütündür, bölünmez. Birine inanıp birine inanmamakla iman olmaz. Küllisine inanmak lazım. Evet. Şimdi Men yuhyil azame ve Cenabı Allah cevabinde şöyle diyor: Kul habibim cevaben söyle ki ona. Allahu demiyor Allah bak dikkat et. Allah diriltir demiyor. Yuhyihel haliku halik olan diriltir demiyor. Yani Cenab-ı Mevla hiçbir vasfiyle ile bu vasfahaiz olan onu diriltir demiyor. Ne diyor? İsmi Mefsulle izah ediyor. Çünkü çok defa ismi Mefsulle yapılan izah diğer marifelerle yapılmayabiliyor. Ne diyor? Yuhyiha onu diriltir kim? Ellezi. Ol bir Allah ki Hangi Allah diriltecek onu biliyor musun? en ha. O kemiği inşa eden Allah diriltecek. Burada Cenab-ı Allah Habibine bildiriyor ki onları yaratılışların bidayetine geriye çevir. Onu düşündür onlara demek istiyor. Kul yuhyellezi Onu kim inşa ise o diriltecek inşa ihyadan daha zor. Haşa, Cenab-ı Mevla için inşa da bir, ihya da bir. Bizim kudretimizle düşündüğümüz zaman da öyle belki düşünüyoruz. Yoksa Allahu Teala Hazretleri indinde ne inşa da, ihya da terzliktenim. Hepsi eşit. Canun kuvveti, kudreti sonsuz. Evvela ey insan. Topraktan yaratıldığın halde varlığına inandığın halde ben topraktan var oldum ve varım bir de mantık yürütüyorsun. Akıllıyım diyorsun. O, o akıl aklın sahibi ben yokum diyemez herhalde. Aklınla Cenab-ı Mevla seni adam etti, akıl verdi sana. O akille diyorsun ki Allah'ın sen beni bir kere yarattın ama bir daha bunu yapamazsın. Bu ne kadar gaflet. Niye? Nasıl diriltir? Toprağa karışıyor diyorsun. Peki ilk defasında aslin yoktu, projen yoktu, planın yoktu. Hiçbir şeyin yokken Allah bunu planladı. Efendim. Ee, ama bunu Allah için böyle zaman mefhumu yok. Vela yecrî. Aleyhiz Zamanun. Allah üzerine zaman geçmez. Zaman mefumuyla Cenab-ı Mevla izah edilemez. Ve la yedji alat diyani vaktun ve azmanun ve apwalun bi halin. Allah üzerine ne zaman geçer, ne hal geçer, onu zamanla ölçemez. Vahv bi kül khalqin alim. Bu kadar insan toprağa karıştı, bunlardan biri unutulmaz mı acaba? O bütün mahlukatini biliyor, unutmaz. Seni ilk yaratılışta unuttu mu? Yaratılmadan önce bir ricada bulundun mu? Aman ha herkesi yaratırken beni de unutma, ben de yaratılmak, yaratılmak isteniyor, istiyorum dedin mi sen? Neyi diyeceksin? Yoksun ki, sana sorulmadı ki yaratılırken. Ama lütfi ilahi... Allah seni yarattı. Ama... Niçin yarattı? Yaradanı tanımak için yarattı. Maalesef... Yaratılan mahluk... Onu yaratan Halik'i tanımıyor. Bu ne garip bir şey. Yani bu ateistlerden olsam... Ben sokağa çıkmam utancımdan ya. Ne garip bir şey. Ne acayip bir şey. Evet... Muhteremler şimdi imandan icmali imandan bahsedecektik. Daha sonra tefsili diyoruz. İcmali iman yeterlidir. Mesela Allah'a onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Niye Hazreti Muhammed diyorum sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a ve diğer peygamberlere inandım demek, Hazreti Muhammed'e inandım demek değil de ondan. Onu dersem, bazıları gibi Yahudi ve Hristiyanları. Hatta sözde Müslüman olup, o Arap'tan bize ne haşa diyen, o bir Arap'tır, ondan bize ne diyenler, onları da cennete koymuş oluruz. Evet, şimdi Allah'a ve onun peygamberi Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Muhammed'in Allah katından getirdiği her şeye, emrine, nehyine, hükmine, ahkamine, kıssesine, gelecekle ilgili haberlerine hepsine inanmak. O zaman geride bir şey kalmıyor. E, meleklere iman, icmali iman... Bak burada iki şeyi zikrettim. Hz. Muhammed'e, Muhammed'in Allah katından getirdiklerine dedik. E, şimdi bu altı iman esası ne oldu? Meleklere iman. Allah katından Peygamberimiz Kur'an'ı getirdi değil mi? Kelamullah. Peki Kur'an-ı Kerim'de melekler var. Meleklere inanç tabiatıyla ile oluyor. Ba's ba'da ölüm olduktan sonra dirilmek var. Çok ayette bunu zikrediyor Peygamberlerin ismi zikrediliyor var. Efendim. Kaderle ilgili o da var. Evet. İşte o zaman icmalen iman edenin imanı geçerli. Ama tefsilata geçildiğinde İcmalen emanet Allah'a peygamber. Peygamber Allah katından getirdiği her şeye dedin fakat tefsilata indik. İşte Cenabı Allah diyor ki: "İnnel hamru vel meysiru vel ensabu vel azlam ricsun min amelis şeytan. Evet. Fectenibuhu leallekum tuflihun." Bu ayeti okudun. Bu niye günah olsun? Bunu içmek niye günah olsun? Sadece içmek mi? İçmek, satmak, almak, imal etmek, içene hoşgörüyle bakmak, bütün bunlar hepsi de günahtır. Ama elinden bir şey gelmiyor. Hoşgörüyle bakmıyorsun ama sanki öyle bakıyormuş gibi görünmek, o zaman bundan insan kurtulur. Ama münker gördüğünüz zaman elinizle ona mani olun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elinizle mani olmaya gücünüz yetmezse bazen hangi makam ve mevkide olursan ol mani olamayabilir Mesela geçmişte başörtüsünü açanlara ...ne yapıyorsunuz, durun bakayım... ...diyebildik mi? Diyemedik. Demek ki... ...gücün olduğu zaman... ...güç varsa... ...eğer elinizle buna mani olamıyorsanız... ...dilinizle. Dilinizle de mani olamıyorsanız... ...kalbinizle. Yani o münkere karşı olacaksın. Gayet tabii kardeşim... ...demokrasi var ya... ...herkes isterse içecek... ...yani zararlı bir şeye müsaade gözüyle bakamazsın. O zaman eroin vesaire onu da hani hurriyet diye onu da mı serbest yapacaksın? Yapamazsın. Ha, ha o, ha o. Zararlı mi? Zararlı. Zararlı olduğunu kim söylüyor? İnne ma yuridu şeytan. Allah diyor bak bu ayetin devamında. bu kaçının bundan lealleküm tuflihun. Kaçınırsanız felaha erersiniz diyor. Yok ben içeceğim da felaha ereceğim, kafamı bulacağım. Deme hakkına sahip misin? Veya lokantamda içileceğim, satacağım. Deme hakkına sahip misin? Değilsin efendim. Evet. İnne ma ancak yürüdü şeytan, şeytan istiyor. Yüki a benekümül <gülüyor> adabete ve alda. Aranızda düşmanlık koymak istiyor, düşmanlık, buz koymak istiyor. Nerede? Fil vel meysiri. Şarap ve kumarda özellikle. فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Nihayete ereceksiniz değil mi? Artık bu telkinden sonra Cenab-ı Mevla'nın bu beyanından sonra sözünde asla yanlışı olmayan, hatası olmayan, isabetli kelamullahın bu talimatinden sonra her halde daha içmezsiniz değil mi? diyor Allah Celle Celaluhu. İçmemeniz gerek, içmemeniz gerek. Peki arada nasıl düşmanlık oluyor? İşte masada hoş bir sohbetle içki içiyoruz. Peki içki içenler her zaman öyle mi oluyor? Sarhoş olunca ne yapıyor? Ortalıkta belli. İçkili sarhoşken araba kullandığı zaman ne oluyor? Evet. Onun için zarar, kumar, iki arkadaş, birbirinizi belki de seviyorsunuz, oturuyorsunuz karşılığı veya dört neyse, onun önündeki parayı alıyorsun. Neyin karşılığında alıyorsun bunu? Bir oyunun karşılığında. Bir şey vermiyorsun, alıyorsun. Hiç böyle binleri arkadaşına veren insan, o insanı sevebilir mi yani? Düşünmez mi ya? Neyse bir oyun oynadık diye yani bu kadar parayı da benden aldın. Ona muazzam bir husumet, muazzam bir düşmanlık kalbinde saklar. Bu kaçınılmaz. Efendim, kumar ahlakında bu yok. Kumarın ahlaklı mı olur ya? Kumarın ahlakı olmaz. Evet. Bir zamanlar bir kumarhanede kumar oynuyor. Adam yemin ediyor, yanından geçiyoruz. Diyor ki, Vallahi diyor üç gündür üç gün üç gecedir hiç uyumadan buradayım diyor. İnanın üç gün üç gece değil iki gün üst üste. Kur'an-ı Kerim veya bir veya başka tefsir okusam mümkün değil dayanamam. Hiç kimse dayanamaz. Uyku ama şeytan o ile uykusunu dağıtıyor ki üç gün üç gece ve üç gece sonra da kafası yine çalışıyor ki karşı tarafı mağlup etmeye gayret ediyor. Bu çok kötü bir hastalık. E bunun kötü olduğunu Cenab-ı Allah dediği zaman, Cenab-ı Mevla'ya kulak verilse ve bu terk edilse, ortalıkta böyle bir şey bulunmazsa, olmasa ne güzel olur değil mi? Bu sadece bir tane. Daha başka Cenab-ı Mevla'nın yasakladığı neler var, neler var. Muhterem İzleyenlerim, şimdi bir reklam arasından sonra inşallah Cenab-ı Mevla'nın sıfatları yani imani meydana getiren Cenab-ı Mevla'nın sıfatlarından ve amelle imanın arasındaki alakadan bahsedeceğiz inşallah. Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenlerim. Şimdi Cenab-ı Hak hakkında vacip olan sıfatlar var. Bu sıfatları bilmeden olmaz inanç. Ne dedik? Allah'a, peygambere, peygamberin Allah katından getirdiklerine. Fakat, Allah'a ne şekilde inanacağız? Kâh bilen, kâh bilmeyen. Böyle mi? Kah muktedir olan, kah aciz olan. Böyle bir Allah'a mi? Haşa. Evet. İşte kah isabetli hüküm koyan, kah da isabetsiz, yani irtica hükmünü koyan. Böyle mi inanacağız? Allah kadınlara ve erkeklere belli ölçüde örtünmeyi emretti ama bu zamanımıza göre uygun değildir. İsabetsiz emretti değil mi diyeceğiz? Böyle dersek Cenab-ı Mevla'ya noksan sıfatı izafe etmiş olur. O bakımdan Mevla hakkında Allah'ın üzerine hiçbir şey e, vacip olmaz. Ama Allah hakkında vacip olan sıfatlar var. Olmazsa olmaz. Birincisi, efendim, sifati nefsi derler buna. Vücut, var olmak. Allah vardır. Nasıl bir varlık olarak vardır? Ezel ve ebed. Aşağıda geliyor bir de kıdem. İşte ezeli. Beka. Ebedi. Birisi ne zamandan beri diyemez. Niye? وَلَا aleyhi zamanın, زَمَانٌ وَلَا يَتَمَكَّنُ mekanin Allah-u üzerine zaman cereyan etmez, hiçbir mekanda temekkün etmez. Cenab-ı bu şekilde inanmak. Vücut, varlığı, kıdem dediğine göre ezelidir evet o hiçbir şeye muhtaç değil her şey ona muhtaç Allah'a evlat isnad edenler asla mümin olamaz bu insanlar kesinlikle müşriktir çünkü Allah'ı inkar ediyor evet Allah'ın evladı var dediğin zaman Allah babadır diyorsun. Hiç baba ilah olur mu? Evlada muhtaç olan Allah'ta ihtiyaç sıfatı sif olur mu? O noksanlık arz eden sıfattır. Asla. Evet, galatil yehud Uzeyr ibnullah. Yahudi dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Dedi mi öyle acaba? Demedi de Allah boşuna mı diyor bu? Allah'ın ayeti ben demiyorum ki. <gülüyor> Ve kâle't-tisara. Hristiyanlara de ne dedi? El Mesih ibnullah. Mesih Allah'ın oğludur dedi. Evet. Allah da ne diyor? Le'ket keferellezine kâlu inna'llaha vel mesih ibn meryem. İsa, Meryem'in oğlu İsa, Allah'ın oğlu diyenler veya ona ilah diyenler kafir oldu. Andolsun ki, yemin ederek söylüyor. Evet. Nekat kefer ellezine kalı innallaha salisus Allah üçün üçüncüsü diyenler de kafir oldu diyor. Bunlar diyorlar. Baba evlat ruhul kudus uç uknumdan ibarettir diyorlar. O bakımdan. Şimdi Allah'ın vücut sıfatına inanması yetmiyor onun. Onu tenzih etmek lazım 90 sıfatlardan. Bidem, beka, vahdaniyet. Allah birdir, eşi benzeri yoktur. Mahlukattan hiçbirine benzemez. Muhalefetun lil haadis hadislere muhalif. Sonradan yaratılan her şeye muhaliftir. Yani asla benzerliği yoktur. Evet, kıyam bir nefsihi, o nefsiyle kaimdir. Varlığı kendiliğinden, nefsiyle kaim, ezelden ebede vardır. Peki bundan başka Cenab-ı Mevlânâ'nın sıfatları nedir? Bir, hayat. Allah heydir Nasıl bir hey? Biz de heyizle yaşıyoruz. Hey la yemud. Hayatının başlangıcı yok. Sonu yok. Öyle bir hayat ile muttasıftır Allah Celle Celaluhu. Bu şekilde inanmak lazım. Başka Allah'ta ne var? İlim sıfatı. Ne demek? Allah bilir. Neyi bilir? Her şeyi bilir. Evet. Aklına gelen veya gelmeyen ne varsa hepsini bilir. Hani diyorlar ya geleceği bilmez falan. Bunlar kendini kaybetmiş insanlardır. Allah'ı bilmemezlikle itham etmek yüce Allah'ı inkardır. Böyle bir Allah yoktur. Bismen bazı şeyleri bilip bazı şeyleri bilmeyen Allah bizim Allah'ımız değildir. O kendi hayalında uydurduğu bir ilahtır. Yani insan mesela puta tapar, şuna tapar. Bazen de hayalindeki bir ilaha tapar. O da bir ilahtır. Hayalinde bir ilah oluşturur. Bazısı gözü, kulağı, eli, ayağı var, işte insana benziyor gibi bir şekil çizer. Ona inanır. O da putperesttir. Bazısı da işte Allah bilir bilir ama her şeyi de bilmez, geleceği bilmezler. Mevhum bir Allah, yani vehmed ile. böyle bir Allah yok ki, bizim inandığımız Allah böyle değil. Biz subhanallah dediğimiz zaman, Allah'ı böyle tenzih ediyoruz. 90 sıfatlardan münezzehtir o. Evet. Hayat sıfatıyla muttasıftir. Ziddi olan memat yok. Mevt yok. Hayat sıfatı kemal sıfat, mevt noksan sıfat. Biz de onun halifesi olduğumuz için hayat var ama mevt da var. Eğer hayat olup mevt olmasaydı İlim olup da, yani her şeyi bilsek, cehil olmasaydı, ya o zaman belki ben de bir şey yaparım, ederim derdin. Peki, Mevla, ilim sıfatıyla, وَهُوَ السَّمِيعُ alim O, işitendir, bilendir. Allah Kur'an'da kendisine semî diyor, besir diyor. Evet, Cenab-ı Mevla, bir sıfatla muttesif oluyor ise, o sıfatın mehezi me iştikaki olan ile Allah vasıflanır. İşte Alimdir ilimle mevsus. Semiyedür, sem ile mevsus. dur Beser, beserle mevsus. Görür. Neyi işitir, neyi görür? Her şeyi işitir, her şeyi görür. İşitmediği bir şey vardır dersen Allah'ın şanını tenkis etmiş olursun. Cenab-ı Mevla'yı tenzih etmemiş olursun. Ondan sonra yine inanmışsın. Beni o yarattı demişsin o hikaye. Hiçbir faydası yok. Çünkü bu cehirde de yaratmada ona inanıyor ya. Evet. Ve men birul emre işi kim idare ediyor diye sorduğun zamanı ne diyor? Evet. Diyecekler ki sana Allah'a. E? e Allah da niye öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsun? Evet sen işitir her şeyi, görür her şeyi. Yani eski insanlar kafaya yerlersin diye bir şey e, izah ederlerdi. Cenab-ı Məvle, gecenin zifiri karanlığında, kara taşın üzerinde dolaşan kara karınca'yı görür ve ayak sesini duyar. Daha incesini duyar, daha incesini görür da misal şeyinde ancak bu kadar. Temsil verebilmişlerdir. Allah'ın kudret sifati vardır. Nereye kadir? Her şeye. Bak dikkat ederseniz bu sıfatların hepsi bizde var. Hayat var. Yaşıyoruz. İlim var. Biliyoruz. Ne kadar biliyorsak. Sem var. Duyuyoruz. Beser var. Görüyoruz. Kudret var. Bir şeyler yapıyoruz. İrade var. İrade dışı bir şey yapmıyoruz. Yani bir murat ederek yapıyoruz. Kelam var. Konuşuyoruz tekvim var. İşte inşaat yapıyoruz, bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama bu sifatlar bizde var. Bunların ziddleri de var bizde. Hayat, mevt, ilim, ceh, samem, sem, beser, sıfatı var. Evet. Ama, körlük, kudret, onun ziddi. Acizlik var bizde. İrade, ikrah, evet. Kelam, sukut veya afet. Tekvin, işte adem-i tekvin. Yani her şeyi tekvin edemiyoruz ki biz. Biz bir şey yapamıyoruz, Allah yapıyor. Ha bizim yaptığımız şeyler var. Cüz'i şeyler bunlar. İşte bu sıfatlarla muttasif olan Allah Celle Celaluhu biz Allah'a böyle inanacağız. Yoksa kendi kuruntunla düşündüğün bir Allah'a, ilaha inanırsan bu Allah'a inanç olmaz. Bir de bu inanç için, ya ben Allah'a bu vasıflarla beraber inandıktan sonra peygambere inanmaya mecbur muyum? Diyor bazıları. Ben direkt Allah'ın kapısını çalamam mı? Çalamazsın efendim. Peygamberi gönderen Allah, buna tabi ol diyen de Allah, sen Allah'a burada itiraz ediyorsun. Ya Rabbi, sen bana elçi niye gönderdin ya? Ben direk seninle irtibat kurabilirim ben. Ben öyle bir varlığım diyebilir misin? O zaman yine Cenab-ı Mevla'yı tecihil ediyorsun. Cehalete nispet ediyorsun. Diyorsun ki Allah'ım, sen yanlış iş yaptın. Haşa, hata yaptın. Peygamber gönderdin. Vasitaya ne gerek var ya? Sen beni yaratmadın mı? Ben işte direk seninle irtibatı kurayım ve işi halledeyim yani. Yani Cenab-ı Mevla'nın yani herkese tek, tek, tek, tek vahiy mi yapacak? Sana akıl verdi. Peygamber gönderdi. Risalet gönderdi. Al, oku, öğren benim emirlerimle, yasaklarımla, haberler, hepsine inan, tasdik et. Peygamber bile vasıtasız Cenab-ı Mevla ile irtibat kurmadı. Düşünebiliyor musunuz? Kainat yüzü suyu hürmetine yaratılmış olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile arada bir basıda var. Kim? Cibril. Neden? 5 bin voltajli bir yüksek gerilim hattını onu evimizdeki elektrik eşyalarına bağlasak ne olur? O eşyalar değil, o ev o civarda da hepsi Berhava olur değil mi? Niye? O ceyrana, o şeye, kuvvete dayanamaz. Yani Cenab-ı Mevla... E peki melek nasıl dayanıyor? Melek nurani bir varlıktır. Ona göre yaratılmıştır. Cenab-ı Mevla'dan alıyor, peygamberimizi getiriyor. E o zaman... Akaid'de bir ibare var. Ve Rusulul beşeri... Eftalu min rüsulul melaiketi... Beşerin resulü meleklerin resulünden efteldir. Ve rusulul ve rusulul melaiketi eftelû min ammetil beşer. Meleklerin peygamberleri Cebrail, Mikail, Safil, Azrail gibi peygamberleri de sıradan meleklerden üstündür. Ve ammetul beşer hayrun min ammetil melaiketi. Beşerun da genel ammesi meleklerin hayridir. Peki Cenab-ı Mevla'ya karşı o dayanabiliyor da peygamber niye dayanamıyor? E bu onun üstünlüğünü gerektirmez. Yani bizden çok daha aşağı olan bazı mesela hayvanların yaptığını biz yapamıyoruz. Arı bal yapıyor biz yapamıyoruz diye arıdan aşağı mıyız? Haşa değil mi? Ha, i̇şte balık denizli denizin dibinde yaşıyor. Biz yaşayamıyorsak yani biz balıktan aşağıyız manasına gelmez. Melekler öyle bir varlıktır. Cenab-ı Mevla ile irtibatı kuruyor, onu getiriyor. Musa Aleyhisselam'a Kelimullah dedi. Neden? Bir ağaca tecelli etti ve ağaç vasıtasıyla Allah ile konuştu. Yani Cenab-ı Mevla kelamini halk edip onunla ona hitap etti. Ama arada Cibril olmadığı için ona Kelimullah dendi. Bu akaidde bunların hepsini yazdık işte günümüze göre İnşallah. Peki, bütün bunları anladık. Vasitasız olmaz. Allah ile kulun arasına kimse giremez diyemezsin. Şimdi ben Kur'an-ı Azimuşan'ın ayetlerini size anlatıyorsam, ben sizinle Allah'ın arasına girdim. Bu demektir. Ama sizin Allah ile olan irtibatınızı kesmek için girmedim ki daha çok Allah'a yakın olasınız diye gittim. Evet doğrudur Allah ile kulun arasına kulu Allah'tan koparmak, kulu idlal etmek, delalete düşürmek için girilmez. Onu da iblis şeytan yapıyor veya şeytan ruhlu insanlar yapıyor. Evet bazı insanlar, hatta bazı hoca görünümündeki insanlar ne yapıyorlar? Allah ile kulun arasına girip Allah ile kulun arasını açıyorlar. Delalete düşürüyorlar. Sanki bunun için vazifelenmiş bunlar. Evet. Şimdi hocalar her yerde eleştiriliyor. Bari hocalar eleştirmesin diyorlar ya, e, mecbur kalıyoruz efendim. Biz ilahiyatçılara saygımız var. Rize ilahiyatta Hocalar var, hakikaten bilgili, donanımlı, hem de muhtekit son derece. Biz onlarla diyalog halindeyiz, severiz, bizi severler. Ama işte hocam arada bir iki tane çıkar. Ama o bir iki tane, üç tane neyse o yetiyor, niye? İdlal kolaydır, irşad zordur. Evet. Ve izakile lehum, la tufsidu fil ard. Onlara dendiği zaman ya yeryüzünde ifsad etmeyin dendiği zaman kalu derlek inanıanı hamusu Biz düzeltiyoruz ya Neyle düzeltiyorsun Allah geleceği bilmez demekle mi düzeltiyorsun Cenab-ı Mevla'nın hükümleri tarihseldir demekle mi düzeltiyorsun Bu isseler semboliktir böyle bir hakikat yaşanmadı diye mi bunu diyerek mi düzeltiyorsun Geçenlerde yine bir Prof konuşuyor ismi lazım değil Şeyden bahsediyor, işte tebliğ etmeye mecburuz diyor, nasıl tebliğ ise. İrşad etmeye mecburuz. İşte diyor, irşattan kaçan, Yunus Aleyhisselam bizim diyor, bize ders veriyor diyor. İrşattan kaçtığı için işte balığın karnına düştü falan dedikten sonra, tabii diyor bu Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet diyor, sembolik bir ifadedir diyor. Yani büyük sıkıntılara düştüğünden kinayeten bu söyleniyor diyebiliyor bunu. Allah Allah. Niye? Ya diyor insan balığın karnında yaşar mı? Niye yaşamasın? Sen annenin karnında yaşamadın mı 9 ay? Yunus Aleyhisselam o kadar fazla yaşamadı. Az bir zaman. 9 ay annenin karnında nasıl yaşadın ya? Teneffüs mü ettin? Oksijen mi aldın? Nasıl oldu da bu... 9 ay gibi bir uzun zaman yaşadın sonra adam olarak dünyaya geldin, efendim buyudun, okudun. Şimdi Mevla'nın ahkamini efendim tahlil edip zamana göre yorumlama bahanesiyle inkar ediyorsun. Bu yorum değil. Bu tefsir değil. Bu teghirdir. Efendim bu Allah'ın ahkamini iptaldir şerlerinden Allah muhafaza eylesin. Evet. Ve men ezzemu min men iftira kezib. Allah'a yalani iftira edenden daha büyük zalim kim olabilirdir? Allah. Yani yok öyle bir zalim. Ev yahut kezzebe bir ayati. Allah'a yalanı iftira etmiyor ama Allah'ın ayetini tekzip ediyor. Böyle değil diyor. ''İnnehu la yiflihuz zalimûn'' Allah Celle Celaluhu, öyle zalimleri iflah etmez. Başka bir ayette ''Fe veylun lillezîne yektubuner kitâbe bi eydihim'' O kimselere yazık ki elleriyle kitap yazarlar, Kur'an yani kitap yazarlar. Sonra ondan sonra ''Yekulunerde hâzâ min îndillâh'' Bu tabi bazı insanlar şöyle düşünür, ben öyle kitap yazıp da bu Allah'ın kelamıdır demedim. Onu demen illa şart değil ki. Allah'ın kitabında var olan hüküm, o hükmü tanımamak ve yerinde başka bir hükmün peşine gidip, bu da kutsidir demek, işte Allah'ın mukaddes saydığı kelamullah'a eş ve nazir kabul etmektir. Evet, örtünmek Hanımların baş örtmesi nedir? Fazilettir. Allah'ın emridir. Mukaddestir. Peki açmak da mukaddes olur mu? Biri mukaddesse diğeri değildir. Yani iki zıt içtima etmez. Zidlerin içtima'yı caiz değildir. İşte helal olan meşrubatlar helaldir ama içki haramdır. Küllü muskirin hamr ve kullu khemrin haram. Her sarhoş eden şey şaraptır, her şarapta haramdır. Ee, Peygamberimizin bu sözüyle ve Kur'an-ı Kerim'de az önce beyan ettiğim ayetle haram kılınmıştır. Faiz, ceza Allah tarafından yasaklanmıştır. Allah razı olsun, din işleri yüksek kurulu üyelerinden bir hoca efendi, Diyanet televizyonunda, Sual cevap şeklinde cevaplıyor. Hep dua ettim ya. Tam fıkıh adamı. Tam fıkıh göre. Hiç böyle en ufak adabı dahi kaçırmadan sorulan sorulara en güzel şekilde e, fetvasını veriyor. Ve donanımlı bir alim olduğu da belli. Evet. Böylelerine dua ederiz. Allah Böylelerinin sayesini artırsın. Artırsın demekle olmaz. Okutacağız. O hoca efendiyi araştırın istersen. Mutlaka onun bir medrese tahsiri vardır. Onun bir fıkıh üzerinde yoğunluğu vardır. Evet. Şimdi bizim de Rize Pazar Tütüncüler Köyü'nde hem kız hem erkek Kur'an kursumuz var. Burada hem hafız hem Arapçadan hocalar yetişiyor. Elhamdülillah. Zamana göre kaliteli hocalar yetişiyor. Hemen karşısında bir köyümüz var. Orada da yine var talebelerimiz. Çağeli Liman Köyü'nde. Orada da var talebelerimiz. Mufti efendiler geliyor, bakıyor, ediyor. Evet, o mufti efendilere de buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. Yusuf Doğan hocamıza bilhassa. Allah onlardan razı olsun. Onların da himayesi vardır. Amel defterlerine çok sebap yazılıyor onlara. Evet, okutmak lazım. Yani aslan diyebileceğimiz hocaları yetiştirmezsek dağlardan aslanlar çekilince çakallar aslanız diye bağırmaya başlar. Ama aslanlar varsa sözleri şey yapar ısılır, konuşamazlar. Şimdi burada kitabi elleriyle yazıp sonra derler ki bu ne fark eder bu da işte bu da bir sistem, bu da bir nizam derler. Niçin derler bunu? لِيَشْتَرُوا bihi سَمَنَا قَل۪يلًا Basit manfaatları elde etmek için. فَوَيْلُنْ لَهُمْ ketebet كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ Elleriyle yazdıkları şeyden de onlara Onlara yazıklar olsun. وَوَيْلُنْ Ve lehum mimma يَكْسِبُونَ Ve kazandıkları şeyden dolayı da onlara yazıklar olsun. Muhteremler, sıradan bir ibare okumuyorum. Ayet bu ayet. Kur'an, Kur'an, Kelamullah. Böyle diyor Allah. Hatta peygamberine bir tembihatta bulunuyor. İsmet sıfatıyla muttasif olduğu halde o yüce peygamberimiz, günahtan müberra olduğu halde, Geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş olduğu halde. Gelecek günahların affedilmesinin manası, yani günah işlemez. Masum. Ve inkadu ke Habibim neredeyse onlar seni fitneye düşürecekler. Ona gayret ediyorlar. Gayret. Neden? Anillezi evheynâ ileyk. Sana vahyettiğimiz kelamullah'tan, nizamullah'tan Allah'ın koyduğu sistemden Allah'ın getirdiği kurallardan seni caydırmak bitneye düşürmek istiyorlar. Niçin litefteri aleyna gayrehu Allah'ın nizami ve kelami olmayan ilahi olmayan beşeri bir şeyi, şeyi efendim bize iftira edip bu da Allah'ın kelamidir bu da işte meşrudur demen için Bak, dikkat edin. Yani Cenab-ı Mevla'nın benim gönderdiğim kitabi, o kitabın getirdiği nizam, sistem, efendim, prensiplere aykırı bir şeyi bana iftira etmek etmeni istiyorlar. Ve izlen o takdirde, eğer böyle yaparsan var ya, ke خَل۪يلًا Seni dost edinir onlar. Velev ki bir hükmü dahi koysam, لَقَدْ terken ileyhim Şayet onlara bir meyil etsen, Habibim. Şey en, en küçük şey bakımından bir gafletle onların dediğini yapsan kabul etsen ki kabul etmesi mümkün değil. Burada bize Cenab-ı Mevla telkin ediyor. Eğer siz kabul ederseniz Mevla Teala Hazretlerinin efendim gönderdiklerinden başkasını, evet delilen az bir şeyi, izan la'zakna ve memat o takdirde hayat ve mematın ağır vebalini yükleriz sana tattırırız hem dünyada hem ahirette azabı tattırırız sonra summe la tecidu leke sonra bizim aleyhimizde bir yardımcı bulamazsın ki seni kurtarsın kurtarıcı bulamazsın diyor bunu habibine söylüyor eğer sen o Habibin ümmeti isen, sen bunu yaparsan ne olur? Evet. Vettegazu min dunillah, Allah'tan başka ediniyorlar âliheten ilahlar. Bu ister, demin dedik tekrar ediyorum, ister taş olsun, ister ağaç olsun... İster hayvan olsun, ister güneş, ister ay, ister yıldız, ister kainatta meri, şu, bu, gezegenler vesaire, istersen de insan olsun bu Allah'a ortak koştuğun kişi, ister insan olsun, beşer olsun, hatta ister peygamber olsun. Peygamberi dahi Allah'a ortak edersen Ne olur? La yahlukuna şey emvum Halbuki onlar bir şey yaratamazlar, kendileri yaratılmış diyor. İnsan bir şey yaratabilir mi? Yok. Yarattığım bir mahluk varsa, onlara emirlerini telkin etsin. Evet. Kim olursa olsun Allah'a eş ortak olamaz. Ve la emlüküne bi enfuslihim zarar <gülüyor> ve Kendilerine ne zarar ne de fayda veremezler. Yani Allah murad etti ki sen şu hastalığa dükkar olacaksın. Sen ona mani olabiliyor musun? Evet. Vela yemliki ne mevten imateye onlar malik olamaz. Vela hayatın ihya malik olamaz. Vela nushura evet diriltmeye ve dirilmeye kadir olamaz. Evet hangisi uğursuz? Şimdi birisi çıktı bir ağaçtan bir işte haç yaptı ona tapıyor. O biri de peygambere tapıyor farzet. O iki müşrikin arasında hiç fark yok. Niye? Ya biri cansız ya bu akılsız. Uluhiyet noktayı nazarda ha peygamber ha bir taş. Çünkü hiçbir peygamberde uluhiyet yok. Hiçbir beşerde uluhiyet yok. Hiçbir melekte uluhiyet yok. Hiçbir cinde uluhiyet yok. Hiçbir varlıkta uluhiyet yok. Uluhiyet sadece ve sadece Allah'a mahsustur an يَسْتَنْكِ فَالْمَسِيْحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَاِكَتُ mukarrabun. Ne? Mesih, İsa Aleyhisselam, Allah'a kul olmaktan istinkâf eder, ne de مَلَاِكَيْ mukarrabu. Zef kalır bundan. Niye? Çünkü kulluk şerefinden daha yüce bir şeref yok ki. Daha yücesi uluhiyet. O oh, bir tanedir. ikisi yok. Tek, La ilahe illallah o teremler yine bir reklam arası diyorlar İnşallah devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim Muhteremler, insanların bazısı var ki Allah bunlar hakkında şöyle beyanda bulunuyor Ve yekulûne âmennâ billâhi ve bir resûl Derler ki biz Allah'a da onun resûlüne de inandık ve etanâ itaat ettik ondan sonra da yetevella fariqu minhum min zalik ondan sonra Allah'ın Kur'an'ından Allah'ın ahkanından Mevlana'nın şer'i şerifinden yeraz ederler min zalik bunları dedikten sonra evet ne diyor bunlar hakkında Allah ben demiyorum Allah ve ma ulaike bil mukmini onlar mümin değiller diyor. Mümin olan itaat eder, kabul eder. Buradaki itaatın manası itikaden en azından itaat. Kabullenmek. Yapamıyorsun, edemiyorsun ayrı bir şey. Yahut da bir takım maniler var. Kalbinde bu inanç olması gerekiyor bu insanlar ve iza duu ve resulih. Bunlar Allah ve Resulüne çağrıldığı zaman. Madem ki inandınız, gelin bakayım li yahkume Allah ve Resulü aralarında hükmetmek için. Ne yaparlar bunlar? iza ferigu Bunlardan bir fırka irazadır. Biz böyle bir hükmü kabul edemeyiz derler. Efikulu birim maradun, yoksa kalplerinde hastalık mı var, Cenab-ı Hak diyor. Em irtabu yoksa şüphe mi ediyorlar, Cenab-ı Mevlânanın fermanından, onun isabetli ahkamından şüpheleri mi var? Em yoksa yahafuna korkuyorlar mı en yahyif Allahu ve Resulü? Niye Allah'ın hükmüne razı olmuyorlar, niye Resulünün hükmüne razı olmuyorlar? Allah'ın onlara zulme edeceğinden mi korkuyorlar? Peygamberin onlara zulme edeceğinden mi korkuyorlar? Ula ikehumuz zalimun. Onlar zalimlerin ta kendileridir diyor Cenabı. Ay Allahu Azimüşan <gülüyor> böyle zalim olmaktan bizi uzak eylesin. İnne ma kana kavle'l mu'minin Peki nasıl olması lazım? sözleri de... özleri de bir olması lazım. Müminlerin sözü ancak olur... İzadû İllallâhi ve Resûlî... Allah ve Resulüne çağrıldığı zaman... çağrıldıkları zaman... İslam'ın ahkamine çağrıldıkları zaman... Kur'anca yaşamaya çağrıldıkları zaman da... niçin liyahküme beynehum Allah ve Resulü onların arasında hükmetmek için... evet... Mümine yakışan söz nedir? Onun imanini zedelemeyecek ve imanlı bırakacak söz ne? En <gülüyor> yekulu demeleridir. Semina, işittik Allah'ım. İşittik ya Resulallah. Ve tana sade işitmekle kalmadık, itaat ediyoruz. İşte ula'i kevmul muflihun. Bunlar da felaha kavuşacak o kimselerdir. وَمَنْ يُطِعِ ve وَرَسُولَهُ Kim Allah ve Resulüne itaat eder? ve وَيَخْشَ ve yettakhi O Allah'tan korkar, ondan ittika üzere bulunursa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاِزُونَ Onlar fevzu necat bulurlar. Muhteremler, imanın rüknu ikidir. Tasdik bil cinan, ikrar bil lisan. Yani kalb ile tasdik, Dil ile ikrar. Bu iki rükünden ikincisi olan ikrar bildiysen bazı durumlarda sakıt olabilir, ruhsat verilir. Seni ölümle birisi tehdit ediyor, inkar et diyor. İnkar etmeye ruhsat var. Ama inkar etmeden o yolda gitsen azimet yolu o başka. İnkar edersen mesuliyet yok. niye kalp? imanla mutmeyindir çünkü. Ama imanın rüknü olan kalp tasdiki hiçbir şekilde sakit olmaz. Çünkü kalbinde ne var onu kimse bilmez. O sadece sende kalır. Dil ona muğayir konuşabilir ama serbest halinde değil. Peki kalple tasdik iman için yeterli değil mi? Ahkam-ı diniyeyi uygulamak için dil ile ikrar da şarttır. Neden? Senin Müslüman olduğunu bilmezsem ben sana giz veremem cenazeni yıkamam, cenazeni yıkayamam, Müslüman mezarlığına defedemem. Evet, birçok dünyevi hükümler, evet. Peki sadece dili e, diliyle ikrar edip kalbiyle tasdik etmezsen olur. O da munafık olur. Yani diliyle ile ikrarın ona hiçbir faydası olmaz. Çünkü sadece diliyle ikrar etmiş, kalbiyle tasdik etmemiş. Peki, diliyle, ikrar, kalbiyle tesdik etti ama Allah'ın varlığını, birliğini, yüceliğini tasdik etti. Hazreti Kur'an'ı tasdik etti. Melekleri tasdik etti. Fakat Hazreti Kur'an'ın içerisinde var olan ahkamin bir kısmini veya bir tanesi olsun kabullenmiyor. Onun Allah kelamı olduğuna itirazı yok. evet. Bu buyruk Allah'ın buyruğu. Ama Allah'ın da buyruğu olsa ben bunu kabul etmem. Benim İslam anlayışım budur. Zaten bakınız bir insan, bir mühendis bir binanın sağlam veya sakat olduğuna dair rapor verir. Bir başkası de ben, bana göre mühendis olmayan birisi ya bu bina sağlamdır demez. Doktor olmayan bir insan, doktorun bu işte bunda bu hastalık var demesine rağmen hayır öyle bir hastalık yok demez, utanır, demez. Ama din sahası öyle olmuş ki herkesin bu hususta yetisası var adeta. Ve benim bana göre din anlayışı budur diyor. Ya sen nerede öğrendin bu dini, okudun mu? Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyamıyorsun, kitabını okuyamıyorsun. Efendim, işte mealini okudum. Ya sen anlamazsın ondan ya. Mümkün değil ya. Hayatımız bununla geçti. Fakat her gün çok okursak çok bilmediğimiz ortaya çıkıyor. Az okursak tabi o kadar az çıkıyor. Ama mutlaka bilmediğimiz ortaya. Ve fevke kulli zî ilmin alîm. Evet. Bir de İslamiyet'i tebliğ hususunda, tatmin hususunda hangi dereceye varılırsa, yani bu yeter denebilir. O hususu da bir ayeti celile ile anlatalım. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ bil بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a inanmayan, ahirete inanmayanlarla mücadele edin. Tebliğ suretiyle olur, başka suretle olur. Daha kimle mücadele edin? Çünkü eş değerde onların şeyi yani. Ve la haram görmeyenlerle mücadele edin. Neyi? Ma Allah, Allah'ın haram dediğini haram görmeyenlerle mücadele edin diyor Allah. Yanlış yapıyorsun deyin ona. Evet. Acaba diyebiliyor muyuz da diyelim yani ele geçmiş zamanlarda Allah. Ve Resuluhu Allah'ın Resulünün haram ettiğini haram etmeyenler. Şimdi Allah haram edebilir, Resulü da haram edebilir. Şimdi bunun buna karşı çıkarlar. Derler ki ya peygamber nasıl haram eder? Peygamber Cenab-ı Mevla'nın nezaretindedir. Onun murakebesindedir. Eğer Peygamberimiz bir şeyi yasaklasa, o yasakladığı şey evla değil, isabetli değilse Mevla onu uyarır. Yani uyarılma imkanına sahip olduğu için uyarılmadığı takdirde Mevla tarafından onaylanmış, tasdik edilmiş. Ondan dolayı Peygamber de haram kılabilir. Nasıl ki peygamberin yanında bir hadis, bir sahabeden birisi bir söz söyler de peygamberimiz susar. Ona da takriri sünnet diyoruz. Neden? Peygamber yanlışa susmaz. Eğer bu şeye, gördüğü bu fiile veya bu sözde sustuysa onu kabullendi demektir. O da takriri bir sünnet oluyor. Peygamberin de Allah nazarında, Allah'ın indinde aynı duruma sahip olduğundan Mevla Teala Hazretleri'nin Peygamberimizi uyarmaması ferman ettiği, Resulullah Efendimiz'in ferman ettiği, söylediği şeyin doğru olduğunu, tasdik mahiyetindedir. Evet. Daha kimlerle mücadele edin? وَلَا يَد۪ينُونَ الد۪ينَ الْحَقِّ Hak dini din edinmeyenlerle mücadele edin. د۪ينُ hak, Bu iki keşi dokunur. okunur. Hakkın dini, hukukun dini, bir de eddînul hak hak olan din, vasif olarak da zikredilir, muzafire olarak da zikredilir. Muzafire olarak zikredildiğinde manası hukukun dini, hakkın dini, isabetli din, ile efendim, ile isabetli olan din. Bu kimseler kimlerden olabilir? Velev ki olsa demektir. Milenlezine utul kitab. Kendine kitap verilenlerden, kitap verilse bile Allah'ın Kur'an'da haram ettiğini haram görmeyen, Resul'ün haram ettiğini haram görmeyen, hak dini hak din olarak, din olarak kabul etmeyen, İslam'ı kabul etmeyen, kendine kitap verilenler bile olsa, evet, onlarla mücadeleye devam ne zamana kadar? Hatta yu'ntur cizyete an yedin ve hum sâirûn. Onlar ta ki cizye o diyecekler, cizye. O derlerse tamam tabağımızda yaşayabilirler, şey yapabilirler. Vergilerini verdikten sonra onlara dokunulmaz. Ve İslam'a zorlanmaz. Ama cizye bir nevi onları zorlamaktır tabii ki. Kur'an ne diyorsa Allah ne diyorsa biz onu kabul ederiz. Şimdi Mevla'nın emirlerine, yasaklarına itiraz olmaz. Bu hususta yakında piyasaya süreceğim yazdığım vers kitabı yazdığım akaidde şöyle beyan ediyoruz ki bunlar hep konuştuklarımız ayetle tescil edilmiş tasdik edilmiş ayetlere asla muhalif değildir yani. Bir yerinde diyoruz ve kelam Kelamın خلاصesi nedir? Enne kullema yuhalifu'ş-şer'a. Şer'i şerife muhalif olan her şey fu muharramun alel -muslimin. Müslümanlar üzerine bu haramdır. Velev lev emere bihis Senden daha güçlü olanlar emretse bile. Makam mevki sahipleri emretse bile yani harami emretseler bile ama tabii ki zorlasalar, işkence yapsalar işte demin imanın rükünlerinden ikrar rüknü nasıl sakit oluyorsa o başka. Evet ve ebahatul hukan evet hükmedenler mubah görse bile niçin? li enne hakka's sultan ve a'wanehi ve hay'atihi Sultan'ın hakkı, onun yardımcılarının hakkı, heyetinin hakkı fi herhangi bir şeyi dayatmak veya emretmek hususunda mukeyyedün kayıtlanmıştır bir en yekune onların sana emredeceği şeyin olmasıyla mutabiken linlususü şer'iyye şer'i neslere mutabik olacak. Sana namaz kılma diyemez, oruç tutma diyemez. Efendim sen açıl, saçil diyemez. İçki iç diyemez. Fe in istibahati'l bu hey'et mübah görse en yefruca an hududillahi taala. Allah'ın hududundan çıkmayı la yahlul li muslimin en yettabiha. Bir Müslümana ona tabi olmak helal olmaz. Evet. Ve kat sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin ashabı ittifak etti. Ve fuqahâ'u'l-ümmeti ümmeten fuqâhâsı ve ulemâ'uha ümmetün âlimleri. Ne üzerine ittifak etti? Ale enne itaate ulil emri, ulûl emre e evet. La tecibu, vacip olmaz illâ fîmâ ezînallâhu bihi. Allah'ın izin verdiği şeyde ancak. ve enne ibahate'l muharreme'l mucme'i alayhi üzerine ittifak edilmiş kitap sünnet icma ile sabit olan haramları mubah kılmak mesela kezina ve'l hamr ve'l meysir bunlar gibi efendim şarap gibi kumar gibi ve sıbahati iptal-i hudud hatleri iptal etmeyi mubah gibi görmek gibi ve ta'tilu ahkam-i e şedaiyye Evet, dini hükümleri tahdil etmek gibi ve teşihü'l alem yezen Allah'ın izin vermediği şeyi ortadan kaldırmak gibi küfrün ve riddetün küfür ve riddet olduğuna eshab böyle demiştir. Evet. Ve minel malumi eyda yine malumdur ki enel ahkamu şer'iyye dini hükümler la tece bölünmez. Bunu kabul ediyorum, bunu etmiyorum. Olmaz. Velayye caiz olmaz. Yani bir insanın beşerin bir kitabı olsa hepsini kabul etmeye mecbur değilsin. Bir kısmını kabul edersin, bir kısmını etmez. Çünkü insanda hem ilim sıfatı var, hem cehil sıfatı var. Ama Allah sadece ilim sıfatı ile muttasif olduğu için bunu yapamaz. Felayye juzu'l-muslimin hiçbir Müslümana caiz değildir. En yarada bir tatbiki bazı şeriati ve ihmali bazı'n aher. Dinin bazı hükümlerini tatbik etmek yeter, diğerlerini ihmal etmek bir Müslüman için caiz değil. Niçin? Niçin? Li en Çünkü şeriat ve din menşe uhl Kur'an, onun menşei Kur'an'dır. Ve Kur'an Kur'an ise Kelamü Allahı Taala Allah'ın kelamidir. Fela atefavu tefi, Allah'ın kelamiyle sabit olan emirler arasında bir ayrıcalık yok. Bel külühu hakkun ve münazzehun anil khate. Hepsi haktır ve hatadan münezzehtir. Ve noksan, noksanlıktan da münezzehtir. Ne gibi kemân nisfetil kelami, nasıl ki Allah'ın kelam sıfatı ki Kur'an kelam sıfatının tecellisidir, münezzeun 'an-naka'isi, noksanlıklardan münezzeh ise. Ve men kim ki idda'al hata fi'ş-şerîa, ah, dinde hata iddia ederse fakat idda'al hata fi kelâmillâh teâlâ. Allah'ın kelaminde hata iddia etmiş olur. Ve böylece felem yu'min billahi mefsufi bil kelam kemalat. Kemalat ile mefsuf olan Allah'a inanmamış olur. El Elmunezzehi anil nokneka'is Noksanlıklardan munezze kemalat ile muttesif olan Allah'a inanmamış olur. Summe Bundan sonra bilelim ki enne bazen nas. insanların bazısı Buraya da parmak basalım. Yeddaoune iddia ediyorlar ki bu insanlar nasın içinde bazı sözlü hocalarda giriyor tabii. Bi anne bazı âkâm-i şeriyeti şer dini hükümlerin bazısi muvakkatetun bi zamanin ve muvayyedetun bi mekanin zamanla kayıtlıdır, mekanla kayıtlıdır diyorlar. Bu yanlış. Ve yaksi nebihi bununla da kast ediyorlar bazı âkâm il bazı cinai, yani eylemleri kastediyorlar. elleti لَا مَثِيلَ لَهَا فِي الْقَوَانِينِ Evet, kendi orflerinde adetlerinde, kanunlarında olmadığı için ha ne yapalım? Dini buraya uyduralım gibi. Hayır, din bir yere uymaz. Dini olduğu gibi kabul et, sen ne yaparsın yap. Yaptığın şey isabetliyse meccur olursun, dine uygunsa değilse de ahirette payını alırsın. Evet. Ve tehum sorsan onlara mel hujjatu ala hazel iddia bu iddianızın delili nedir? Bazı hükümler meşru, bazıları merdud. Nereye dayanıyorsun? Fe la ne hujjatan. Hiç delil bulamazlar. Ve inne ma huve zannu lazi al hakki shay'a. Şey Hiçbir hak değeri olmayan zandan ibarettir ve onlarla yarabna muqabilen bazı uğrubatı şeriişeriiyeti evet bazı uğrubatı şeriiyenin karşılığını bulamadıkları için fetahavelune takallus ve bıhaz iddia bu iddia ile kurtulmak istiyorlar biz Allah'a muhalefet etmiyoruz diyorlar ve lütfanı ha ulayefamun el İslam eğer bunlar İslamiyeti bilseler anlasalarla ala ve cihi ve vecih üzere yani layık olduğu şekilde lama idda'v mislahaza bunu bu iddia gibi bir iddiada bulunmazlardı. Niçin? Li'anna al-ahkam al-islamiyye hükümler daimetun daimdir. Ila kayami's sa'a zamanla mukayyet değil kıyamete kadar. Ve lenne ma'lem yunsakh minha. Bu Allah'ın hükümlerinden neshedilmeyen, fi hayatir rasul sallallahu aleyhi ve sellem hayatında neshedilmeyen fe la yunsahu ba'dehu nushur İnsanların dirileceği zamana kadar neshedilmez. Fakat neshedil Qur'anu kübeyle mebtü Rasulillah sallallahu aleyhi ve vefatına yakın Kur'an-ı Kerim nesheddi. Ne ile nesheddi? Bi enne sarha'd din dinin sarayı, köşkü kemme binauhu binası tamam oldu. Felayet melu ziyadete min nesh artık arttırmak veya nesh kabul etmez. Ve zalike bu nes, yani din sarayının tamam olduğuna dair olan nes tanedir Teala. El yevme ekmel tuleküm dineküm. Bugün dininizi içmal ettim ve etmem aleyküm niymeti. İslam nimetini üzerinize tamamladım ve daha haccinde peygamberimizin hazır oldu. Veradi tulekümul İslam ed Din olarak sadece ve sadece İslam dinine razıyım. Gayri dinlerden razı değilim. Allah'ın razı olmadığı kişinin cennete girmesi haramdır. Eğer İslam'dan başka bir dine Allah razı değilse, İslam dışı olanları cennetine koymaz. Çünkü cennet fefi rahmetillah diyor Allah cenneti vasıl. Allah'ın onlar Allah'ın rahmetindedir. Rahmet bir mekan değil ki nasıl? Allah'ın rahmetinin hulul ettiği, Allah'ın rızasının hulul ettiği, Allah'ın rızasının ve rahmetinin yeri olan cennettedirler manasındadır. Ela yarifu هَا Bu kimseler bilmez mi ki ennehu levcaze tevkidu şeriatı fi bazı lahkam? Bazı hükümlerde şeriatı zamanla kayıtlamak işte... İki asir, bir asir neyse tabi'in zamanına kadar diye böyle hudutlamak caiz olsaydı ne olurdu? Lecazi elbette caiz olurdu fi bazı el ahir. Diğer bazısında da caiz olur. Şu şu şu hükümler zamanla mukayyet tarihsel diyorsun. Peki e, namaz niye değil? O da tarihsel olsun. ...namazın kıyamete kadar... ...ibadet olarak devam edeceğini... ...ki... ...namaz hakkında Kur'an'daki... ...ayet mücmel... ...ekî musselâh diyor, tefsilat yok... ...e... ...ondan sonra sellû kemâre... ...eytumunî ussellî diyor... ...ve namazı kıldığı gibi tarif ediyor... ...o kıldığı gibisini nereden buluyoruz... ...adam hadisi kabul etmiyor... ...hadis kabul etmiyor... ...ve sonra diyor ki namaz kılıyor bakıyoruz... Eğiliyor, kalkıyor, bizim kıldığımız hanefi namazı kılıyor. E şimdi bu, bu şekilde peygamberin böyle kıldığına dair ayet yok. Ayet sadece namaz kılın var. Belki rükü edin, secde edin de var ama secdeyi iki, rüküyü bir edin diye böyle bir ayette yok. Sen neye gira yapıyorsun bunu? E peygamberimiz dedi ya, ne dedi? Sallû kemâr eytumûni usallîn. Öyle dediyse o hadis, hani hadis kabul etmiyordun sen ne oldu? Ha işime geldiği zaman kabul ediyorum. Olmaz. Evet. Eee zekat. Ha tut zekat. Zekati ver Ne kadar vereceğiz? Hadisle sabit. Değil mi? El yevme ekmeltu leküm díneküm ve etmemdu aleyküm díneküm ve radıytu lekümün islâme dînâ. Sadece din İslam. Çünkü tevhid dini bu. Başka tevhid dini. Ama Adem Aleyhisselam'a gelen din tevhid dini, Nuh Aleyhisselam'a gelen de tevhid dini, Musa Aleyhisselam'a gelen de tevhid dini. Ama sen bu dini değiştirirsen sadece Hristiyan olmana, Yahudi olmana gerek yok ki Müslümanım dediğin halde Allah'ın hükmünü kabul etmediğin zaman sen de onlar gibi olursun. Fark etmez. Yani sen ben Müslümanım. Elhamdülillah dinim İslam diyorsun. Tamam. İslam dini de geçerli bir din. Hak din. Ama Açıyorsun Kur'an'ı, ben bu ayeti kabul ediyorum, bunu etmiyorum, bunu ediyorum, bunu etmiyorum. Bekaret Suresinin sağ sayfensindeki Velkommen filkisasi hayatun ya ulil elbab ayetini kabul etmiyorum. Ama karşı sayfedesi ya hulezine amin u kütübe aleykümsüyam u kemakütebe aleyzine min kabiliyüm bu ayeti kabul ediyor. Ne var o ile bu sayfede? Ben efendim nesep yolu ile olan yakınlığı kabul ediyorum, ama süt Rıza yolu ile olan yakınlığı kabul etmiyorum. Çünkü bu tarihseldir. Böyle bir ayrım yapmaya e cesaretin, nasıl. bunu ancak Allah yapar. Allah Celle Celaluhu. Sen bir beşersin. Ma balumen evveluhu nutfetun ve cifetun ahiruhu yefhuru. Evveli nutfe, ahiri cife olan insan. Nasıl böyle fekirleniyor diyor şair. Aslında bu şiirin çoku hadistir da hadisi şiire çevirmiş şair. Evet. Peki. La ya rifu fi bazı'l fi bazı'l la tefavut ve Allah'ın emir ve nehi'leri hakkında tefavut yok. Eleyse fe'sul bazı' minel ahkam dunel bazı? Allah'ın hükümlerinden bazıını bazını almamak, ev tevkiitül bi asrin duna asrin. Bazüsünü herhangi bir asırla kayıtlamak ama diğer asra gelmez demek tercihun bila muracih. Tercih bila muracih'tir ki ve bu ise layecunuz caiz olmaz. Veliyenne lev fu bi zeli insanin en bi Hem her insana kendi havasıyla hükmetme müsaadesi verilirse len hedemel islam İslam yıkılır ve zehebe ehkamu ehkamı da ne olur yok olur gider muhteremler evet bir de son olarak şunu söyleyeyim kabir azabı hakkında akli evvel insanlar o da itikadımızdan ve azabul kabri hakkun ve tenimu ehli ehli kabri hakkun وَتَنْعِيمُ اَهْلِ الْكَبْرِ fil الْكَبْرِ حَقْقُ Kabir azab hak, kabirde nimetlenmek de hak. E bu nasıl olur ya? Kabirde şimdi nasıl nimetleneceğiz? Evet, Cenab-ı Mevla öyle güç kuvvete sahip ki. Bir belgeselde baktık, parmak kadar bir balık, hoca bir timsahi elektriğe çarpıp öldürüyor. Ya parmak kadar bir, Balığın elektriğinden ne çıkar? Ama 500 watt meydana getiriyormuş. Ve koca timsahı yok ediyor. Ya Mevla'nın bu, bu Mevla'nın kudreti değil. Mevla'nın mahlukunun, o mahluktan de derc etmiş olduğu kudret. Sen Allah deyip geçiyor musun ya bu Allah? Evet. İlahul halqi Mevlana kedimun ve mevsufun bi efsafil kemali. İki şey. Bir de kaderi inkar ediyorlar. Kader. Ne diyorlar? Yok kader Muridul hayri ve şerril gebihi. Velakin leyse yerzâ bil muhâli. Hayri de murad eden o, şerri de murad eden o. Ancak hayre razı, şerre razı değil. Evet. insani sadece cesetten ibaret olduğunu düşündüğün zamanda kabir azabı senin harçalan onu almaz. Ama ruh var. Ruh. İnsanı insan yapan ruhtur. Ruh bedenden çıkınca niye böyle 5-6 saatlar renk değişir, her şey değişiyor? Bir kütük haline giriyoruz. O ruh ki rüyada bile insan ruhu tam çıkmadığı halde belki zerresi çıkıyor. Bazen öyle rüya ki uyandığı zaman insan yeniden doğmuş gibi oh kurtuldum diyor. O rüya öyle işkenceli devam etsa o yeter bile kabir azabı gibi. Yani kabirde böyle bir şey olamaz mı? Evet. Ama insan kendini bilmesi lazım. Şair ne diyor? Bu şiirle bitirelim inşallah. Ya hadimel cism kem tes'ali hidmetihi etedlubur ribha ma fihi husranun, Ekbil alen nefsi ve stekmil fedā ileha ve ente bir ruhi la bir <Laborator> cismi <'a> insanun. Ya hadimel cisim ey cismine hizmet edip dünyada her türlü nimeti ona çok görmeyen insan. Kem hizmeti. Daha ne kadar daha o cisme hizmet edeceksin? Herkes kilodan şikayet, Zayıflamanın peşinde, değil mi? Etetdubur ribha yani dünya dünyada bir cisimdir. Yani sen Kâr mı istiyorsun, bekliyorsun? Fi <fî mafihi husrânun. Zarar olan yerde kâr mı arıyorsun? Dünya ve dünya nimetlerinin kari varsa da insanı aldatırsa zarardır. Onda kâr bekleme demektir. Ekbil alen nefsi. Artık biraz daha ruhuna yönel ile ha Ruhun faziletlerini, fedailini tamamla. Çünkü ve entesen bir ruhi, ruhunla evet la bil cismi insanın cismunla değil ruhunla insansın diyor. Şair ne güzel söylüyor. Evet. Ruhu ikmal etmek Bazıları bunu yapmaz, bazıları da tasavvufa karşı çıkar. Ruhunu ikmal etmek isteyenlere karşı çıkar. Efendim, Rabita olabilir mi böyle bir şey? Şirktür diyor. Ya ne alakası var ya? Ben şimdi fiziyimle, ruhumla bir mübarek insanın yanına gidip otursam, yüzüne baksam, ya onun ibadeti, taati, ne bileyim Mevla'ya olan yakınlığı benden daha fazladır diye öyle zannetsem. Hakikatta öyle olmasa bile öyle zannetsem. Ruhumla, cesedimle onun yanında otursam. Buna bir mahsur var mı? Yok diyeceksin. Peki cesedim burada, ruhumla gittim onun yanında oturdum. Ne fark eder? Ne var? Ona ilah diye mi bakan var? Yani sen şirk hususunda bu kadar hassassın da, Allah'ın ahkamine nasıl tarihsel diye reddedebiliyorsun. Hisselerine nasıl sembolik diyebiliyorsun. Cenab-ı Mevla'nın kelamine eş tanıyan bir kişi olarak bir murid murşidini düşünmesi. insan namaz kılarken bile ticaretini düşünür. Dedim bir iş adamıyla namaz kılarken ne düşünüyorsun? Ekseriye çek senet işte zamanı geldi nasıl ödeyeceğim onu düşünüyorum. Bazen de batan çek senetleri tasvir edebilecek miyim diye namaz bitene kadar hep onu düşünüyorum. Böyle bir rabitası var ama onda bir mesuliyet yok. Ha bu dini olduğu için ama dini de yani şeyh efendiyi kim ilah görüyor ki? Ve birisinden ya işte Efendimize dua et. E dua eder. Yani duası musteceb olan İstğfiru liahikum fe innehu yüs'alu elan. Kardeşinize istiğfar edin. O, o şu anda suala tutuluyor diyor defnetlikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Duanın açamayacağı bir kapı yok ama bu duanın kabulü için de elbette ki Mevla ile irtibatı çok olan, Allah'a nazi olan insanların duası daha kabul. O zaman şu dersimizi bir dua ile bitirelim inşallah. Amin. <gülüyor> Allahumma inna nes'eluke minen ni'meti temameha, ve minel esmeti devameha, ve minel rahmeti şumuleha, ve minel afiyeti husuleha, ve minel inşi ergede, ve minel umri es'ade, ve minel ihsani etemme, ve minel in'ami amme, وَمِنَ alud fi anfa. كُنْ لَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا tekun alina. بِالسَّعَادَةِ xtun bil saadeti ajalana, ve بِالْعَافِيَةِ غُدُوَّنَا ziyade taa التَّقْوَى ve akren bil afiyet huduvena ve aasalana, ve jani tekwa zadana, ve fi dini kec tihadana. Ve ve ve izna ve kaffif anna sikil alazar ve ruzuk nayşet albrar ve atik ricabına ve ricab abaina min alnar. Bir ahmeti ki ya aziz, ya gafbar, ya kelim, ya sattar, ya halemu, ya jebbar. Allahumma defa anna şer zâlimin. Allahumma il aşrar. Ya Günahlarımızı bağışla. Anne, baba, kardeş ve akrabayı talukatımızdan ahirete irtihal edenlere rahmet eyleye. Şehitlerimize rahmet eyleye. Ortalıkta terör estiren, masum insanları öldüren, bu kötülüğe cüret edenleri bu cüretlerinden men eyle ya Rabbi. Bunlara şuur ihsan eyle. Bunlara hidayet nasip eyleye. Ya Rabbel Alemin, Ya Allah. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlilerine deva, borçlularına eda nasip eyle. Ya Rahmel Rahimin, bizi idare edenlere yardım eyle. Hak yolda onlara yardım eyle. Hak ile batili tefrik etmek kabiliyetinde onları sabit eyle. Dini, mubini, İslam'a hizmetin her şeyin üstünde olduğu anlayışını onlara daim ileye başımıza her zaman hakkı hak bilüp hakka ittiba eden, batili batil bilüp batilden istinab eden, evet, ittiba ve istinabı lazım gören, herkesin bu şekilde olmasını arzu talep eden kimseleri başımıza onları musallat ile ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izati amma yasifun ve selamun alel murselin i̇lâ ve elhamdülillahi rabbil alamin ila şerefin nebiy ve alihi ve ashabi mesha'ina kaffe ve ila ervahi emvatina hasse el fati